Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. Birlikim için programında daha ve birlikteyiz. Bu hafta Ömer Madra bizimle yok. Ee, ben Yücel Sönmez. Ee, ben Özdeş Özbay. Destekçimiz Asuman Özen'e de teşekkür ederek programımıza başlayalım. Evet. Evet, bugün bayağı aslında konumuz var. Özdeş, ilk istersen başlayalım. Sen de gündemimizde neler var sıralamaya? Evet, biraz programın öncesinde konuşma fırsatı bulmuştuk. Ee, bir Münzur Vadisi'nde yapılması planlanan, Tüm baraj ve HES projelerinin iptal edildiği e, haberi yer almıştı. Yeşil Gazete'de vardı. Bir de yine Yeşil Gazete'den aslında 126 bin hektarlık e, bir orman ormanlık alanın daha madenciliğe açıldığı haberi vardı. Bu ikisi önemli. Bunun ötesinde e, başka haberlerimiz daha da olacak herhalde. Evet. Bu başlayalım isterseniz Tabii. bu huzurla. Böyle <gülüyor> güzel haberlerle çok başlamıyoruz programlar. <gülüyor> Doğru. <bu. gülüyor> Öne çıkaralım evet olumlu haberleri. Evet, bu çok güzel bir haberdi. Uzur Vadisi'ndeki e, HES'lerin iptal edilmesi, HES projelerin iptal edilmesi doğadına büyük bir kazanım. Çünkü Türkiye'de özellikle biyolojik çeşitliliğin son sığınaklarından birinden bahsediyoruz. E, buradaki gelişmeleri de, <gülüyor> istersen biraz sana aktar, Özdeş. Ben arada biyolojik çeşitlilikle ilgili bilgiler vereyim, iyi bildiğim bir vadi. Pardon sessizde kalmış mikrofonum. <gülüyor> e, şey, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları dahilinde diyor Yeşil Gazete. E, baraj ve hidroelektrik santrallerinin tümü Dersimli çevreci avukatların hukuk mücadele sonucu iptal edildi e, denmiş. E, Munzur Vadisi Milli Parkı sahasında planlanan baraj ve HES'lere ilişkin açılan davalarda son olarak Konaktepe 1 ve 2 e, baraj ve hidroelektrik santrallerinin inşaatları ve projeleri iptal edildi denmiş. Ankara 10. İdare Mahkemesi e, aslında 13 Ekim'de oy birliğiyle aldığı kararda e, bunu duyurmuş. Muzur Vadisi Milli Parkı'nın mutlak korunma zonunda inşa edilmesi planlanan dava konusu proje e, dava konusu alınması gereken kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk kararı açısından tamamlanması gereken ked yani çevresel etki değerlendirmesi süreci tamamlanmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uy uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır denmiş. Evet bu TED'den çıkıyor sanırım zaten bütün evet. e şey kazanım çevresel etki değerlendirme muafiyeti önce ortadan kalkıyor projelerin ardından da Danıştay'ın 13. dairesi Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES 1'i ve Konaktepe HES 2 projesinin lisansını iptal ediyor. Yani sonradan tekrar önümüze do dönüp dolaşıp gelmeyecek galiba anladığım kadarıyla projeler. Yani eğer gerçekten böyle olursa müthiş bir kazanım. Ee, öte yandan zaten yani chat süreçleri aslında çokça bir tartışma konusu zaten çok az e, projeye chat değerlendirme hakkı veriliyor. E, bunların da aslında ölüm, önemlice bir kısmı şirketler lehine e, ya da işte hükümet projesinin lehine sonuçlanıyor. Hatta hatırlayacaksındır yine işte e, iklim içinde daha geçtiğimiz haftalarda yeni e, sanayi bölgeleri hakkında yapılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden söz etmiştik. Zaten doğrudan ÇED'den muhaf tutuluyor ee, şeyler. Yeni kurulacak sanayi bölgeleri. Ee, böyle bir gelişme vardı. Bütün bunların içerisinde en azından bu Munzur Vadisi'ndeki kazanımın her, bütün sıkıntılı yönlerine rağmen yine de ÇED süreci sayesinde olması da önemli. Bu önemli bir de vadi niye bu kadar önemli biraz ondan bahsetmek Tabii, evet. lazım. Ee, çünkü olağanüstü bir yerden bahsediyoruz. Doğa, Doğa ve... Canlı çeşitliliği adına e, 42 bin hektarlık bir alanı kaptırıyor Munzur Vadisi Milli Parkı. Parkın içinde bütün doğaya şekil veren e, dereler e, ve akarsular e, var. E, bitki çeşitliliği bu akarsular etrafında çok yüksek. 2500 metreye kadar da çıkan bir e, yükseltisi söz konusu. Ve bu vadi tabanından başlayıp yukarılara doğru olan üstü bir biyolojik çeşitliliği getiriyor beraberinde. Ee, parkta kayıtlara göre 1518 e, bitki türü bulunuyor ve bu bitkilerden 227'si endemik tür. Yani sadece Türkiye'ye özgü ve bunların bir takımı da tek nokta endemik. Tek nokta endemik dediğimizde sadece bir noktaya özgü yeryüzünde. Bitkilerden bahsediyoruz. İşte bunlardan Muzur Vadisi'nde bolca bulunuyor. Hatta Türkiye'de endemizmin en yüksek olduğu yerlerden e, bir tanesi. Yani vadi boyunca e, ben epey yürüdüm. O, o bölgede epey e, araştırmalara katıldım ve şey biliyorum bölgenin doğasını biraz biliyorum olağanüstü peyzaj güzelliğine de sahip bir bölge aynı zamanda. Sadece canlı çeşitliliği değil. Yani yeryüzünde çok kolay kolay göremeyeceğiniz şeyler görüyorsunuz, manzaralar görüyorsunuz. Ee, Birçok canlıyı kendisine çekiyor bu bölge. Ee, kuşlar, yırtıcılar, balıklar, sürüngenler, kemirgenler. E, işte vadide yürürken zaten boynuzlu dağ keçilerinin mutlaka su kenarına inip e, Akarsudan su içtiğini görürsünüz. Çok çok şanslıysanız ve e, iyi bir dönemde e, valideyseniz başak görme ihtimaliniz <gülüyor> oldukça yüksek. Tilki, kurt, domuz e, bunlar vadinin doğal e, sakinleri ve gayet de mutlu yaşayan sakinleri. Ayrıca kelebekler açısından da olağanüstü bir yer. E, 120 bir Kelebek bilinen e, vadide yaşıyor. Ee, daha da önemlisi e, Anadolu Parsı'da geçtiğimiz yıl bulduğumuz Türkiye'de yaşadığını kanıtladığımız, görüntüleyebildiğimiz Anadolu Parsı'nın da henüz e, izine rastlanmış olmasa da Türkiye'de yaşayabileceği ender noktalardan biri olduğunu biliyoruz vadinin taşıdığı özelliklerle özellikle. E, yırtıcılar için besin e, e, açısından oldukça zengin bir bölge olması nedeniyle daha geçen e, aylarda foto kapanı yakalanmamış mıydı bir Anadolu Parsı son dönemde, <gülüyor> Evet evet son dönemde yani ilk görüntüle ilk kez görüntüledikten sonra ardarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüntüler geldi Ancak henüz tam e, Munzur Vadisi'nden buna dair bir görüntü ben hatırlamıyorum. Fakat vadi özellikleri itibariyle tam bu canlının yaşam alanı. Hı. Dolayısıyla burada görmek hiçbirimizi şaşırtmayacak aslında ileriki zamanlarda. Evet. Onun dışında vadide inanılmaz e, güzel doğal güzellikler var. Şey e, yani bunun her adımda sizi şaşırtabilecek bir yapıya sahip. İşte biraz yürüyorsunuz. Karşınızda sıcacık bir su çıkıyor termal su. Nehrin kenarında çıkmış buz gibi nehre karışan sularlı bir su. Biraz ilerliyorsunuz. Olağanüstü güzellikte bir şelaleyle karşılaşıyorsunuz. Munzur'un suyu zaten e, inanılmaz bir su ee, ve özellikleri nedeniyle de zaten kutsal kabul ediliyor bölge insanı tarafından. Ve bütün bu yaşamada saygılı bir insan yaşamı söz konusu vadide. Ee, HES'ler bütün bunları tehdit ediyordu. Ee, barajlar bütün bunları tehlikeye atıyordu. Çünkü HES demek bir kere suyu doğadan almak demek öncelikle. Baraj hmm. demek ise e, o nehir yatağını binlerce yılda e, oluşmuş ve canlı yaşamının en önemli destekçisi olan o nehir yatağını suyla boğmak demek, baraj demekti. Ee, bu projeler vadinin bütün bu doğal özelliklerini kaybetmesine, biyolojik çeşitlilik açısından çok ciddi zarar görmesine neden olacaktı. Sadece vadinin değil, tabi Türkiye'deki biyolojik çeşitlilik envanterinin de ciddi ölçüde zarar görmesine neden olacaktı. Bu güzel. E bu arada. Kadar... Çok Arka. özür dilerim. Hazır biyoçeşitlilik demişken yarın Montreal'de Birleşmiş Milletler COP15 <gülüyor> biyoçeşitlilik zirvesi başlayacağını da belki vurgulamak lazım. Ana hedeflerden bir tanesi tüm dünyada kara, karaların yani toprakların ve denizlerin, okyanusların %30'unu aslında doğal yaşam yani milli, milli park haline getirme, Yaban hayatına terk etmek. Buralarda her türlü insani faaliyetin engellenmesi yani büyük ölçüde engellenmesi, e, e, kararın alınması için aktivistler e, baskıda e, bulunuyorlar. Eğer bu gerçekleştirilecek olursa aslında Türkiye'nin de yani zaten bir milli park, mark olan Munzur vadesini koruma altına alması ve baraj ve hidroelektrik santral falan da yapmaması gerekiyor. Ama tabii diyebilirsin ki Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık da <gülüyor> ne oldu fosil yakıt azaltımının konusunda durum ortada. Ee, ama olsun yine de <gülüyor> bunu da hatırlatmakta fayda var. Ee, çok önemli bir noktaya aslında e, değindin Özdeş. Dünyada ciddi anlamda bir biyolojik çeşitlilik krizi yaşanıyor. Yani Türkiye'de dahil buna. Çok hızlı bir yok oluş süreci içindeyiz. Yani bilim insanlarına göre e, en büyük yok oluşun içindeyiz aslında. Evet. Aysiyen verilerine göre, Dünya Doğayı Koruma Birliği verilerine göre her 13 dakikada bir canlı türü yeryüzünden yok oluyor. Yani kıyameti yaşıyor. <gülüyor> Biz şu anda konuşurken programımız boyunca e, buçuk tür yaklaşık yeryüzünden e, silinecek, yok olacak. Bir daha geri dönmeksizin yok olacak. Böyle bir yok oluş sürecinin içindeyiz ve bu e, yok oluş hızı Dinozorların yok olma yok olduğu dönemdeki e, hızda bin kat daha fazla. E, bilim insanları bu, buna son dönemde hazırladıkları raporlarla sık sık dikkat, e dikkat çekiyorlar. Son düzenlenen copta da dikkat edersen biyolojik çeşitlilik daha çok konuşuldu bu defa Özdeş. Hı hı. Dolayısıyla dünyanın ve gezegenimizin e, ve aynı zamanda tabii ki e, Türkiye'nin ki Türkiye'de bu Biyolojik çeşitlilik kaybı biraz daha hızlı bence dünya ortalamasından. Bununla ilgili net veriler, net çalışmalar yok ama e, somut kanıtlarımız var. Örneğin işte bu HES ve barajlar. Yani bir yerde su varsa hayat vardır. Oradan suyu çekip aldığınızda hayatı da alıyorsunuz aslında. Ve Türkiye'deki biyolojik yüzde %70'ine yakınlığı şu anda yapılan HES projeleri ve baraj projeleri tehdit ediyor. Son büyük barajlardan bir tanesi e, Dicle Barajı, Hasankeyfi yok eden Ilsu Barajı'ydı. Çoruh Nehri üzerindeki Çoruh Nehri aslında olağanüstü bir e, yerdi ve bu Karadeniz içindeki Akdeniz'di aslında. Yani orada zeytin bahçeleri, portakal bahçeleri, e, Akdeniz e, bitki çeşitliliği, Cırcır cır böcekleri, zeytinlikler falan vardı ve biz onu barajlarla yok ettik. Yusufeli Barajı'nı da en son geçtiğimiz haftaydı galiba ya da ondan bir önceki hafta açılışı yapıldı büyük övgülerle. Ama yani o kadar çok şey kaybettik ki biz o barajlarla o vadilerde e, bu çok hızlı e, devam ediyor. Türkiye'deki derelerin tamamının aşağı yukarı HES projeleri için satıldığını düşündüğümüzde ve bugüne kadar yapılmış olan HES'leri de hesaba kattığımızda e, HES demek, baraj demek, o bölgede ya suyla boğmak demek, ya suyu çekip doğadan almak anlamına geliyor. Ki bu da e, bu suya bağlı olan e, hayatları tehdit ediyor ve tehlikeye atıyor. Biyolojik çeşitliliğimizde de oransal olarak %70'ine yakınını oluşturuyor bu. Çünkü hayat su kenarlarında varlıyor. E, Kuruluyor ve oralarda gelişerek devam ediyor. Aynı şekilde bu derelerin aktığı vadilerde canlıların, canlı çeşitliliğinin çok uzun süreler boyunca kullandığı, uyum sağladığı, adapte olduğu noktalar ve bunların yok olması, özelliklerinin bozulması e, ciddi anlamda Türkiye için tehdit. E, <gülüyor> bu anlamda COP15 e, çok önemli ve kıymetli aslında bugünümüze de ışık tutan. Bir evet. şey, şey içeriği var. E, zaten e, dünyadaki bütün hemen hemen iklim ve çevre aktivistleri de aynı Paris İklim Anlaşması'nda olduğu gibi bir biyoçeşitlilik anlaşması talep ediyorlar. Bir daha aynı talep plastik kirliliğinin azaltılması konusunda, engellenmesi konusunda var. Yani iki önemli uluslararası anlaşma daha... E, e, yani yolda diyebilir miyiz emin değilim ama en azından bu konuda ciddi bir basınç var devletlere ve Birleşmiş Milletler'e yönelik. Evet, e, yani, bir, o, yolda muhtemelen bir şey tartışılmaya başlandığında bir karar veriliyor ama kaçıncı copta bu karar verilecek evet. e, onu kimse bilmiyor işte. Çünkü çok uzuyor bu işler, e, zaman daralıyor onun karşılığında ama yapılacak evet. listesi uzuyor. Ve biz halen çok yavaşız e, belli bir takım konularda. Plastik de bunlardan bir tanesi örneğin. <gülüyor> bu sabah Hatta... aslında ilk haberim, e, ilk haberi böyle açmıştım. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği e, müzakere komitesi toplantısı, hükümetler arasında müzakere komitesi toplantısı. COP diye geçmiyor bunlar, INC diye, diye geçiyor. Yani bir plastik kirliliğinin engelleme anlaşması. Yolunda hükümetler, hükümetler arasında müzakere toplantıları başladı geçen hafta. Cuma günü sonlanmış. Common Dreams'de Kenny Stencil e, aydıntılı olarak yer vermişti. <gülüyor> Ama tabii bir, bir dizi çelişki var. Aynı COP27 zirvesinde olduğu gibi e, petrokimya endüstrisi temsilcileri katılmışlar hükümetler arası müzakerelere. <gülüyor> E-COP27'nin zaten ana sponsoru, dünyanın en büyük plastik üreticisi... Coca-Cola'ydı falan gibi yani... 600 civarında enerji şirketinin Tabii. lobicisi evet. katılmıştı. Evet. 636 ile rekor <gülüyor> şu anda rekor, evet, Rekordu, aynen öyle. Evet yani bu mücadeleler ve bu tartışmaların biraz sonuç odaklı olarak gecikme yaşamasının temel nedenlerinden bir tanesi de bu işte bahsettiğimiz konular. Ama gel, gel gör ki işte burada zaman e, hem e, bizim e, elimizde patlamaya hazır bomba hem de en iyi kullanmamız gereken e, aslında araç. Plastikte de böyle e, yani bunun çok uzamaması lazım ve e, çünkü e, yine dönüp dolaşıp geliyoruz biyolojik çeşitliliğe yani sadece insan sağlığı ve yaşamı söz konusu değil plastikle ilgili. Biyolojik çeşitlilikle ilgili de çok ciddi e, plastiğe karşı bir takım önlemler almamız gereken bir dönemdeyiz artık. Özellikle deniz canlıları çok ciddi şekilde etkileniyorlar bundan olumsuz yönde. E, mikroplastikler e, artık büyük bir dert, büyük bir bela. Yediğimiz her balığın içinde artık mikroplastik var neredeyse. Araştırmalar bunu gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, bu çok büyük bir mücadele aynı zamanda Özdeş. Bir çamaşır makinesi yıkamamızda yaklaşık 2 milyon mikroplastiğin denize karıştığını söylemiştim. Evet. Karadeniz Teknip Üniversitesi'nden bu konuyla ilgili çalışan, uzun süredir çalışan bir akademisyen. Yani tüm hayatın her alanına bu mücadeleyi yaymak gerçekten çok büyük bir iş. Aynı ee, şekilde ama... bu sallama çaylar var ya, onların içerisinde de Türkiye'de yapılan bir araştırma vardı. Onlarca... Ayrı şirketin sallama çay e, dediğimiz yani bu hazır çay ya da kısa sayesinde bardan içine attığımız e, türlerini incelemişler. Onlardan da yüzlerce mikroplastik parçacı e, geçtiğini ortaya koymuşlardı. Doğru maalesef öyle. E, dolayısıyla hayatın her alanına yaymak gerekiyor. Oradan çıkan bir karar sadece devletleri. Ya da e, bürokrasiyi bağlamayacak. Tüm hepimizi bağlayacak. Gezegen adına hepimizin sorumluluk almasını gerektirecek. Bir takım kararlar içerecek. Dolayısıyla biz de bu yeni dönemli yeni hayatın yeni kurallarına ufak ufak e, alışmaya başlamamızda fayda var. Çünkü başka şansımız yok. Gerçekten başka şansımız yok. Yani hem e, biyolojik çeşitlilik kaybının önüne geçmek. Aynı zamanda e, ekosistemin sağlıklı bir şekilde halen faaliyetlerine devam etmesini sağlamak demek. Yani bu zincirde de bir kopukluk olursa bu iklim krizini yaşarken bir yandan bunun bedenini çok çok çok ağır öderiz. Çünkü bugün yediğimiz e, yiyeceklerden aldığımız nefese e, içtiğimiz suya kadar bütün bu hayati ihtiyaçların oluşmasında bu zincirin sağlıklı bir şekilde var oluyor olması çok çok çok önemli. Yani olaya şey gibi bakamayız. Aa bir hayvan yok oldu ne olur ki daha çok var gibi bakamayız. Ee, bu ekosistem içinde hepsinin sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettiriyor gerekiyor ki biz de aynı şekilde sağlıklı bir ekosistemde yaşamımızı sürdürebilelim. Bu olmazsa olmaz. Yani iklim periziyle mücadele Cepte Bu, bununla ilgili her şeyin yapılması lazım ama biyolojik çeşitlilik ayrıca üzerine düşünmesi gereken çok çok önemli bir konu. Evet kesinlikle. Ve şöyle bir gerçek de var Özdeş. Ee, iklim krizi henüz biyolojik çeşitliliğin azalması üzerinde tam da etkilerini göstermiş değil. Evet etkileri gözüküyor. Bütün hayvanlar çare aramanın peşinde. Gelenin farkındalar. Bir takım alışkanlıklar değişiyor. Kuşlar göç rotalarını değiştiriyor. Kaplumbağalar e, yumurtlama dönemlerini değiştiriyor. Hayatı sıcaklığa bağlı devam eden canlıların hepsi ciddi anlamda bir kaos içindeler. Yani arıcılarla konuşsak böyle. Bitki e, iyi inceleyen bilim insanlarıyla konuşsak böyle. Kelebeklerle ilgili uğraşan bilim insanlarıyla konuşsak böyle. Yani sonuç hiç değişmiyor. E, dolayısıyla e, ciddi bir karmaşa var. Çözüm üretmeye çalışıyorlar e, canlılar iklim krizine. Ama iklim krizinin dışında bizim günlük hayatı, bugünkü var olan hayatı, aynı tüketim alışkanlıklarıyla ve e, aynı e, vurdum duymazlıkla devam ettirebilmemiz için e, e, bir kere her şeyden önce e, Şeyi, biyolojik çeşitliliğin önemini kavruyor olmamız lazım. Biraz önce cümleyi biraz yanlış kurdum ama bizim bu hayatı bu şekliyle devam ettiriyor olmamız mümkün değil. Bu kadar ciddi kayıplar yaşanıyorken. Yani bunu burada da konuştuk, buradaki programda da açıkladık. Özellikle mesela böcek çeşitlerindeki yok oluş, bir böcek türü yok oldu denemez. Yani bir arıların ekosistemden çıkması birçok canlıyı etkiler. Belki de ormanların kurmasına neden olabilecek kadar sonuçları olabilir. Biz onları tam daha yaşamadık. Yavaş yavaş o sürecin içine girdik. Çok ciddi anlamda hani böyle kara bulutlar toplanmış ama henüz yağmur yağmamış aşamasında diyebiliriz. Biyolojik çeşitlilik için e, toplu yok oluşların hemen arifesindeyiz diyebiliriz. Dolayısıyla bu bizim aslında iklim kriziyle mücadeleden biraz bağımsız ilerliyor. İşte örneğin iklim kriziyle mücadele adına karbon emisyonu olmayan bir HES ya da baraj yapabiliyorsunuz. Bu barajı yaparken o vadi boyunca örneğin Hasankeyf o Dicle Vadisi boyunca onlarca canlının yaşam alanını bir anda yok edebiliyorsunuz. Bunun adı da iklim kriziyle mücadele olabiliyor. Dolayısıyla bunun e, ayrımına ufak ufak varıyor olmamız lazım e, ve e, biyolojik çeşitlilik. Ya, ayrıca bugün haberlerde de biraz e, verme imkanımız olmuştur. Şimdi COP15 öncesi 650 bilim insanı yine iklim değişimiyle mücadele adı altında yenilenebilir enerji kaynaklarına biri olarak e, kütle yani ağaç yakılması söz konusu. Bunun doğru olmadığına dair 650 bilim insanı açıklama yapmak durumunda kaldı. yani Ormanları kesip bundan elektrik üretmek, ağaç yakımından yenilenebilir enerji değildir. Karbon sıfır da değildir. Diye açıklama yapmak durumunda kaldılar mesela. Evet maalesef bu işler biraz öyle oluyor. Yani işte Türkiye'de karbon hesabı yaparken bütün bu Barajları ve e, HES'leri karlan sayıyor ama aslında biyolojik çeşitliliğe en çok zarar veren de bu. Ee, bu. Çünkü şey hayatın en temeli olan suyla oynuyorsunuz ve bunu sadece insan konforunun devam etmesi için kullanıyorsunuz. Ve bunu yaparken de bir sürü canlının yaşamına son veriyorsunuz. O vadide, o nehir boyunda yaşayan bir sürü canlıyı yok ediyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir iklim kriziyle mücadele zaten söz konusu olamaz. İklim evet, kriziyle kesinlikle. mücadele etmenin yollarından bir tanesi de biyolojik çeşitliliği korumak. Evet. Yani biz o biyolojik çeşitliliği korursak iklim kriziyle aslında mücadele ediyor olacağız. Ee, bu konuda evet. şimdi giremedik. Vaktimiz artık kalmadı ama tam da bu nokta ile ilgilisi biyoçeşitliliğe zarar verecek bir ee, karar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı meğer altında bir de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü varmış bu bakanlığın. Ne tuhaf Hı -hı. değil mi? Tabi kaynakların Hı -hı. altında. Ee, 58 ilin 222 noktasında büyük çoğunluğu ormanlık alan olan 125 bin hektarlık alanı maden arama çalışmalarını açmış. Hı -hı. İnanılmaz tabii. bir şey. İşte bu, bu, bunlar hep böyle... Ee, yani. İler, i̇leride bize faturası çok ağır çıkacak şeyler. Kesinlikle. Yani bugün ülke ekonomisi katkı bilmem ne ekonomik kriz, maden, şu bu falan deniyor ama esas bu ülkeyi ayakta tutacak olanın o maden değil aslında o madenin e, altında kaldığı toprak parçası olduğunu unutuyor insanlar. Evet ee, kesinlikle. E, sonuna geldik Yücel. <gülüyor> aslında evet. konuşuruz diyorduk ama vaktimiz yetmedi. Çok sonraki hafta, abi. evet, sonraki haftalarda artık e, devam ederiz. Peki, e, o zaman bu haftalık gittiğim içinden bu kadar e, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.